malum kitabımızın ilk emri e, oku. E, neyi okuyacağımızı Allah emretmemiş ama nasıl okuyacağımızı belirtmiş. Rabbin ismiyle ve Rabbin izniyle okumalıyız. O'nun ismiyle okuyacağımız şeyler O'nun izin verdiği hususlardır. Evet. E, okunacak neler vardır? Vahiy kitabı vardır. Allah'ın kitabı sadece vahiy ile sınırlı değildir, malum. İnsan adlı kitap, kainat adlı kitap, vahiy ile beraber okunmalıdır. Bütün ilimler, insan, kainat ve vahiy kitabının tercümesi, izahı, şerhi ile alakalıdır. Yani okunacak üç kitap var. Peki, nasıl okuyacağız? Ee, okumada e, dikkat edeceğimiz şeyler neler? Okuma nedir? Ee, i̇lim elde etmenin işte bir kulakla, iki gözle olan e, yönü. Tabi her ikisinde de zihin devreye girer, gönül devreye girer. Okuma bir yazıyı, kelimeleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görmek, algılamak, ve kavramak e, ve bununla ilgili bir süreç e, olarak tanımlanır. Tabi sesli okursak buna dudak, dil, e, gırtlak gibi ses organları da ne yapar? Katılır. Ama sadece gözle okursak, sessiz okursak, kelimeleri, işaretleri görmek, duymamak, algılamak, kavramak demektir. Aslında bu e, sözle duymak gibi, sözleri kulağımızla duymak gibi onları işaretler halinde gözümüzün önüne getirmek, bir nevi e, ona ses elbisesi giydirmeye benzer. O işaretleri biz aynen duyduğumuz bir ses gibi algılarız. Nasıl sesi duyarken içindeki anlamları kastedersek, e, o harfleri görünce de, beraber kombinasyon halindeki kelime ve cümlenin anlamlarını değerlendiririz. İyi ve başarılı bir okuma, gözün, zihnin ve ses organlarının uyumuna, birlikte ve eksiksiz olarak yapılmasına bağlıdır. Okumanın gerçek amacı, sevaba girmek filan değildir. Okumanın gerçek amacı, doğru anlamak, doğru kavramak ve onu, yaşanılacak bir durumsa hayatımıza geçirmektir. Evet, Aslında dinleme ve okuma o kadar enteresan bir şeydir ki ilahi bir mucizeden başka bir şeyle izah edemezsiniz. Dillendirme de öyle. Yani harfler var, işaret. Onlar yan yana geliyor, bir kelimeyi oluşturuyor, kelimeler yan yana geliyor, cümleyi oluşturuyor. Hepsi farklı farklı anlamlara geliyor ve onları zihin birden görüyor ve o işaretlerden yola çıkarak değişik anlamları zihne işliyor, onu kavuruyor veya sesleri öyle. Söz gelimi bir sesi okurken veya dillendirirken basit bir şekilde anlatmış olayım. Yani yaptığımızın ne kadar aslında enteresan olduğunu belirtmiş olmak için bir etken olacak, benim konuşmamı, okumamı, söylememi e, ne yapan, e, etkileyen yani bunları yapmaya beni mecbur tutan, karşımdakinin bir sözü olacak, bir davranışı olacak, ben de cevap verme ihtiyacı duyacağım. Cevap verme ihtiyacımı duyarken hemen saniyenin belki onda birinden çok daha kısa nasıl cevap vereceğimi düşüneceğim. Düşündükten sonra karar vereceğim. Ben buna şöyle demeliyim, kızarak demeliyim. Efendim şu kelimeler, şu anlamda bir ifade kullanmalıyım. Onları sıralayacağım, kelimeler haline getireceğim. Ses tellerimi ona yönelik yapacağım. İçinden bir sürü farklı sesleri bir araya getireceğim. Ayrı başka bir kelimeyi oluşturacağım. Ve bütün bunları yaparken bağıracak mıyım, sesimi alçak mı tutacağım, kızarak mı, severek mi, gülerek mi söyleyeceğimi kararlılaştıracağım. Efendim kaç kelimeyle ne kadar söyleyeceğimi düşüneceğim. O bir şey cevap verince hemen ne demem lazım onu planlayacağım. Ve bütün bunları uygulamaya dökeceğim. Hepsi saniyenin belki onda biri kadar bir zaman içinde olacak. Bilgisayara çok hızlı işlem yapıyor derler. Aklını kullanarak böyle bir şey yapsın. Yani düşünerek karşısındakinin ne tür tepkiyi hak ettiğini değerlendirerek adilane bir şekilde bunları yapsın. mümkün değildir tabii. Veya bizim dilimizden çok daha fazla büyük dili olan kulağımızdan büyük kulağı olan affedersiniz bir öküze, bir file bu işlemleri yaptırın bakalım. Veya yazı yazdırın bakalım. Ee, evet. Ahenkli söz söyletin, dinletin, dinleyince anlasın. bütün bunlar tabi ilahi bir mucizedir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma. Evet, ee, okumamızın, okumanın hayatımızdaki yerini hepimiz biliriz. Okuma saydık bugünkü bilgilerimizin ne kadarına sahip olabilirdik. Evet, okuma ya yazının e, seslendirilmesi şeklinde e, ya da gözle e, anlamlandırılması şeklinde olur veya ezberimizde olan bir şeyin okunması olur. Okuma sadece yazının okunması olmaz. Hadi bir aşır oku bakalım deriz. Bir ezan oku. İlla metinden okumamız gerekmez. Peygamberin okuması yazıdan okuma değildi. Ezberlediği, ezberlettirilen vahyin okunması tarzındaydı. Söz gelimi ikinci emir ikinci surenin başında yazmaktı. Peygamber'e yazı yazmasını bilmiyor diyenler yazıyorlardı şunu unutuyorlar herhalde. Peygamber yazdı. Hem öyle bir yazdı ki hala biz onun yazısını okuyoruz, yazdıklarını okuyoruz. O dünyaya yazdı, dünyayı yazdı. Tarih yazdı, tarihe yazdı. Hiç kimsenin eseri 1000 sene, 1500 sene sonra hala popüler popülaritesini devam ettirmez. Adam ölür gider, kitapları da, yazdıkları da unutulur veya biraz daha devam eder bir nesil iki nesil söz gelimi Mehmet Akif kim okuyor artık Tercih Fikreti kim okuyor ha ders kitaplarında illa parçaları sunulacak ne kadar sürer 50 sene sonra hala senin torununun torunu Tercih Fikreti okur mu Hiç sanmıyorum evet o yüzden Zaten diller de değişiyor, anlayışlar da değişiyor. Başka kimin eseri bin seneden daha eski yaşamış bir kimsenin kitabı peygamberin yazdıkları gibi okunuyor. Kalemle yazmamış olsun. Ondan daha güzel yazan mı var? Hayata yazdı, tekrar edeyim. Hayatı yazdı. Onun hayatı zaten bir eserdi. İstediğimiz kadar, istediğimiz yönünü okuyabiliriz. O nasıl devlete gitti? O nasıl kafirlerle mücadele etti? Münafıklara, onların hilelerine efendim yönelik tavırlar geliştirdi. Evet. Okumak. Kuranın anlamı okunan demek evvela O'nu okumak. Efendim, okut diye başlayan kitabı okumak. Ama O'nu tefsir edecek başka kitapları da okumak. Hani bütün kitaplar o kitabı anlamak için okunur deniyordu ama maalesef biz başka kitaplardan o kitaba fırsat bırakmadık. Zaman bırakmadık. Diğer kitabı O'nu anlamak için değil, onu okumaya engel olsun diye sanki okuduk. Bunlar ayrı problemlerimiz. Okuma insanı ne yapar? Aktif yapar, düşüncesini geliştirir. Okuyan insanların sol beyin lobları daha gelişir. Bugün insanlar gözleriyle hep düşünüyorlar, gözleriyle etkileniyorlar. Televizyon seyrediyor, sokakta vitrinlere bakıyor, hep gözünü kullanıyor beynin sağ lobunu geliştirir. Sol lob gelişmeden kalır. Onun için sol lobunu geliştirmek için mutlaka okumak gerekir. Düşünceyi geliştirmek, zihni geliştirmek için. Ne olacak? Yarının insanları sadece hayal aleminde, görsel konularda beyni çalışan ama düşünsel konularda fikretme, akletme, tefekkür etme, yargılama, sorgulama konularda zihni gelişmemiş bir tip oluşturacaktır. Yani okumayan, tefekkür etmeyen, düşünmeyen, zikretmeyen insanın o tür özellikleri de gelişmez. Okuyan insanlar yüzde doksan civarında bir oranla ne kadar yaşlanırsa yaşlansınlar, bunama geçirmezler. Bunayan insanları bilirsiniz belki. Yani, ne söylediğini bilmez, saçma sapan şeyler söyler. Akılla dil arasında bağ kopar. İşte okuyan insanların, bu tür özellikleri pek olmaz. İnsan vücudu öyle bir mekanizma ki, eee, ne kadar hareket ettirirse o kadar güçleniyor. Ne kadar işler, e, ne yapılmazsa, e, faal tutulmazsa o kadar geriliyor. Yani e, çalışarak güçleniyor organlar. Tembellik yaparak değil. Söz gelimi insanın gözü şişer. Niye? Çok baktığı için mi? Yani gözünü kullandığı için. 10 saat, 12 saat gözümüzü kullanıyoruz. Gözümüz ondan mı şişer? Gözü kullanmadığımız zaman şişer göz. Uyuduğu zaman, fazla uyudu diye. Yani uyumaya, çok uyumaya yönelik yaratılmamış göz. Diğer organlar da öyle. Ayağını kullanma, kullanma ne olacak? Hareketsiz hale getirdiğinde bir sürü hastalık olacak, zayıflayacak, güçsüzleşecek. Kullana kullana gücü artar. Beyin de öyledir. Okuma da öyledir. Yani insanın zihni, düşüncesi, muhakeme kabiliyeti çalıştırılarak artar. O yüzden bunları hiç devreye koymayan halktan insanlar kafası çalışmayan insanlardır. Allah zeka vermiş. Belki senden, benden daha zekiler. Ama kullanılmaya kullanılmaya ne yapılıyor? Onlar e, işlevsiz hale geliyor. O yüzden beynimizin e, şükrü okumakla olur. Beynimizi gıdalandırmak e, okumakla olur. Nasıl okuyacağız? Okuma konusunu e, biraz uzunca ele alacağız başka bir dersimizde. Biz normal okumayacağız. Okumanın çeşitleri vardır. Göz gezdirmek için okunur. Efendim Göz atmak için okunur. Efendim öğrenmek için okunur eleştirel okumak için okunur ilmi eserin okunması farklıdır bir gazetenin okunması farklıdır not almak için okunur iktibas yapmak için okunur bir konu var mı diye bakmak için okunur bütün bu okumalar farklı şekilde ortaya çıkar evet her okumanın hakkı farklıdır yani bir ibadet bilinciyle kelimelerin üzerinde düşüne düşüne Kur'an buna tertil üzere der. Okumak ayrıdır. E, okur gibi hatim etmek için okumak ayrıdır. Söz kelime. E, biz e, bize yakışan okuma usulü aslında e, herhangi bir kitaptan bahsederken söylüyorum. E, hızlı okuma biçimidir. Kur'an'dan bahsetmiyorum. Çünkü o kadar fazla kitap var ve okunması gereken o kadar e, eyvallah bilgi var ki zamanımız çok kısıtlı. E, okumaya da ayırdığımız zaman çok fazla değil. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ayda bir kitap okumak filan değil. Çok e, az zamanda çok fazla okumaya e, endekslenmemiz lazım. Şimdi okumayla alakalı Türkiye'nin Türklerin e, dosyası çok zayıf. Onu herhalde biliyorsunuz. Daha önce de söylediğimi bazı arkadaşlara bu bilgileri vurguladığımı zannediyorum. Türkler ortalama şu anda 5 saati aşan bir zaman televizyon seyrediyorlar. Yani bazıları 8 saat televizyon seyrediyor ev kadını. Bazıları 2 saat, 3 saat Ortalama 5 saat televizyon seyrediyor bir Türk insanı. Ee, kitap ne kadar okuyor ortalama bir insan? Günde 5 saat televizyon seyreden Türk vatandaşı senede 6 saat kitap okuyor. Günde 5 saat televizyon, senede 6 saat kitap. Ortalamadan bahsediyorum. Yani da biri. Aşağı yukarı. Evet Bir günde yapılacak eylemi 360 günde bir yapıyor. Ee, diğer ülkelerle kıyaslanınca e, gerçekten feci bir durum. Türkiye kitap okuma konusunda çoğu Afrika ülkesinden bile geri durumda. Japonya'da toplumun %14'ü, Amerika'da %12'si, İngiltere ve Fransa'da %21'i düzenli kitap okurken, Türkiye'de yalnız 10 binde 1 kişi düzenli kitap okuyor. Ve okunan kitaplar, 3 ana konuda esas düğümleniyor. Siyaset, aşk ve cinsellik. En çok okunanlar da bunlar. Tabi bilgisayar yönüyle de benzer durum söz konusu. Bir Türk bir kitabı ancak 10 yılda okuyor. Biz çalışkan toplumuz filan diye övünürüz ya, tabii övünmekten okumaya sıra gelmez. Evet, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim raporunda kitap okuma sıralamasında Türkiye 86. sırada yer alıyor. Bir Japon bir yılda ortalama 25, bir İsviçreli 10, bir Fransız 7 kitap okuyor. Bir yılda ortalama bir Japon 25 kitap okuyor bir İsviçreli 10 kitap okuyor bir Türk 10 yılda ancak bir kitap okuyor <gülüyor> 10 <gülüyor> yılda bir kitap öteisi yılda 25 kitap tabi ondan dolayı yoksa <gülüyor> e, yoksa Türk'ün sırtını kim yere getirebilir ki ha burada Türkler var Kürtler yok <gülüyor> onlar e, çok kitap okuduğu için eleştirel şekilde ele alınmamış. Rapor'a göre Türkiye'de bir kişinin kitap okumaya ayırdığı zamanın bir Norveçli 300, Amerikalı 210, İngiliz ve Japon 87 katını ayırıyor. Türklerin kitap okumaya ayırdığı zamanın bir Norveçli 300 mislini 300 katını ayırıyormuş. Amerikalı 210 kat. Yani zamanım yok diyorlar ya. Gerçi zaman 800 bin filan basıyor, hala zamanı yok. Ee, 300 katı zaman ayırabiliyor kitap okumaya başka toplumlar. Yine bir araştırmaya göre kitap için Norveçli yılda ortalama 137, Alman 122, Belçikalı Avustralyalı 100 dolar ayırıyor. Türkiye'de bir kişi kitaba yılda ancak 0.45 dolar ayırıyor, yani 45 sent. Yılda 45 sent ayırabiliyor. Bir Norveç'te 300 dolar ayırıyor bir kitaba. Şeyde ihtiyaçlar listesinde zannediyorum 265. sırada filan geliyor. Pardon. 200 düzeltiyorum. 235. sırayı alıyor. İhtiyaç maddesi olarak Türklerin ihtiyaç listesinin 235 sırasında yer alıyor. Ee, ABD'de yılda 72 bin kitap basılırken, Rusya'da 58 bin, Japonya'da 42 bin kitap basılırken, yani çeşit olarak, Türkiye'de 7 bin kitap basılıyor. Nüfusu 7 milyon 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar Ortalama yüz bin basılırken, yani bir kitap yüz bin adet basılırken, Türkiye'de bin adet basılıyor. Azerbaycan'da kitap okuma Türklerin yirmi katı filan aşağı yukarı. Üniversite gençleri de, mezunları da okuma konusunda benzer rol oynuyor. Eee onlar da hemen hiç kitap okumuyorlar. Yüzde yirmi beşi ülke nüfusunun öğrenci ve öğretmen zaten. Bu oranlar bütün onları da kapsıyor. Gazete bile okumuyoruz. İngiltere'de bir gazete, Dysan gazetesinin tıraşı sadece bir gazetenin Türkiye'deki bütün gazetelerin trajlarından daha fazla Türkiye'deki gazete okurlarının yüzde 85'i yalnızca spor ve magazin sayfalarını okuyormuş. Rapora göre Türkiye'de <gülüyor> evet ee, traclar 3 milyonu geçmiyor, ee, şey, şeyde ise e, Japonya'da bunun 20 kat fazlası e, söz konusu. Ve Türkiye'de okunan kitapların e, en çok basılan, en çok okunan kitaplar. olan masalları, Nasreddin Hoca fıkraları, Karadeniz fıkraları, bir de cinsel içerikli kitaplar. Tabi biraz da ilmihal. Ee, Tabi güllü, kokulu olmak şartıyla ilahi kitapları veya surelerden bazıları. Güllü yasinler. Onun yanında Batı'dan da Letanten fabilleri, Ezop masalları, Andersen masalları, çocuk kalbi ve yine cinsel konulu kitaplar, en çok okunan kitaplar içerisine giriyor. Bunların içerisinde Kur'an-ı Kerim ne kadar okunuyor, ne kadar anlaşılıyor, ne kadar yaşanıyor, onu kimse önemsemediği için anketlere konu edilmiyor üniversite gençliği üzerinde yapılan anketlerde gençlerin yüzde altmış birinin son bir ayda hiç kitap okumadığı, yüzde on üç onda dördünün ise sadece bir kitap okuduğu vurgulanmış. Bir araştırma yapılmış denize toprağa denize yakın olan Bodrum'da 127 kahve yani evin bodrumu değil tabi. 127 kahvehane, 230 içkili restoran, 103 kafe, bar, 12 disko, 3 gazino, 2 kumarhane var, 2 tane de kitapçı var. Imiş. Yazın nüfusu 300 binin üzerine çıkan böyle bir ilçede. Çağrı var mı? var mıymış? Onu araştırmamış benim aldığım yer. Yani oradakiler şey, tevhidi bilince sahip oldukları için camileri protesto edip özel yerlerde kılıyorlarmış. Evet. 73 ile 75 yılları arasında Türkiye'de tam 30 bin kitapçı varmış. Sonra şimdi ise 3500 kitapçıya düşmüş. 30 bin kitapçıdan ki bundan 30 sene 40 sene önce daha artması gerekir filan diyeceğiz 3.500 tabi onların da çoğu kaset oyuncak kırtasiye, incik boncuk nazar boncuğu filan satıyorlar öyle ayakta duruyorlar 83'te Türkiye'de 7.180 çeşit kitap basılmış sonra 92'de 6.150'ye düşmüş. Şimdi ise 7000 civarında hala artma yok. Fransa'da 37 bin basılmış, ABD'de 85 bin filan. Evet. Böyle bir sürü şeyler gidiyor kitapla alakalı e, istatistikler. Tabii Müslümanlar olarak da bizim de çok kitap okuduğumuz söylenemez. Ama Müslümanlar olarak biraz kitap aldığımız söylenebilir. Evlerde bir süs. Akvaryum seyreder gibi kitap seyretmeyi seviyor insanımız. Hiç yoktan alsınlar diyoruz. O okuması başkası okur. Subhanekillah ve bihamdik. Eşhedu allah ilahi illa ant astaghfirukee billahi.